İra etme desen. Bırak şu aptalca sözleri. Diyen çıkar mı? Çıkmaz. Ama Allah ana na babanı iyi davranma, dav, davranma ne emrediyor? Kur'an, Sünnet, komşuna iyi davranma. Bir müşteriyi aldatmayan bir tüccar olmanı istiyor desen. Buna bir şey katarlar. Neden? elleriyle müslüman olan kimseler ortaydı. bu insanlar bizde İslam'ın adını değil eğer yerde ve gökte iki ilah olsaydı yer gök fesada uğrardı diyor bu amca avam dilinde herkesin anlayabileceği ifadeler, sen o gariban nene, ne anlasın uluhiyet tevkidinde? Benim babamın halası vardı, 96 yaşında vefat etti. Garibanı en son demlerinde bir tarikatçılar yakalamış, illa bunu sürüklemek istiyorlar. Babamın halası, biz ebe deriz onlara. yani büyük anne tipinde deriz. Ebe, senin Allah'tan gayrı kime ihtiyacın var dedim. ''Haşa, yok oğlum'' dedi. Ebe, sen Allah diyeceksin, ondan bir şey isteyeceksin, o seni duymaz mı? Tebe oğlum'' diyor. Bak şimdi, o senin her istediğini vermeye muktedir mi? ''Tabii oğlum'' diyor. Ha, ebe, bu kadar yakın olduğun bir ilah. aracı korsan ayıp değil mi? Sen benim o torunun, ben senin. Sen benden bir şey birisinin aracılığıyla mı isterdin? Doğrudan ya bana mı gel? Sana gelirim diyor. Allah katiyetle bunu hazmedemedi işte. Araççı koymayın. Doğru dedim be oğlum diyor. O gariban bunu anlar bak. Bunu anlatabildim mi? Teyzesi vardı annemin. O annemin o da yaşlıydı. Gariban hiç köyden çıkmamış, dışarı gitmemiş Allah'ım. Sen benim ne istediğimi biliyorsun işte. Ben senden onları istiyorum, diyor. Bu kadar saf bir dua zor yapar, değil mi? Kültürlü birisi. Allah biliyor, değil mi? Onun neye ihtiyacı var, ne isteyebileceğini. Güzel cümlelerle, edebi bir üslupla dua dizisi sıralayacağına doğrudan doğruya, 12'den vurarak yapıyor. Bence o insanların diline inebilmek gerekiyor. Bende tevhid şudur, budur demek o insanların işini zorlaştırır ve anlamaz da. Kur'an'ın üslubu en güzel üslubtur bak. O her tip insanı eğiten bir, eğitmiş bir kitaptır. Resul'ün üslubu bu. Ha, bazen konulan üslub, kaideler belli bir tabaka için Kur'an'ı cümleti iyi anlayabilmek için konulan kaidelerdir. Yaşantıya bazen isimlendirmeden de adamın birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben diyor, bostandan dönerken yolda bir kadın rastladım. Onu tuttum, öptüm diyor. Bana ne gerekir? Temizle beni. Hiçbir şey demiyor. Ayet-i Kerime iniyor. Hasenat, sevaplar, seyyatı giderir diye. Allah Resulü ona dönüp diyor ki, Abdest al, namaz kıl, hasenat, seyyatı, yani sevaplar, günahları giderir, götürür diyor. Oradan hemen birisi, ''Ey Allah'ın Resulü bu ona mı khas?'' ''Hayır bütün ümmetime'' diyor. Ha, ilim tutmuş, çabuk anlaşılsın diye. Hükmün, e, umum, itibar hükmün umumiliği nedir? ''İnnel ibrete bi umumil ''La bi hususiyeti'' sebep. İtibar lafzun umumiliği nedir? değil diye kayda koymuş. Bak bu hadistir bu kayıdan nasıl? Ama yine ilah, la ilahe illallah anlatırken, İlah'ı anlattığım dersi hiç dinleyen var mı? Ben Arapça bilen birisi olsa, ilahı Luravi yönden elahasam, 10 dakikadan fazla sürmez. Bu insanlar ondan bir şey anlamaz. Ha, ilahun kelimesinin aslı nedir? La ilahe illallah dediğimiz kelimedeki ilahun, aslı elah'dir. deriz yani abed'e ey deriz ne? Bu üçü de aynı anlamda. Biliyor musun? Ha, İlahun burada ne? fi alun vezninden aynen kitabun gibi bi mana mektubun ma'budun demektir deriz. Ne anladık bunlar? Hiçbir şey. Ama Kur'an'da ilah kelimesinin geçtiği yerleri. Aç. Alttaki Türkçeyi oku. Put, Falan filan geçmiş kelimelere bak. üst metinde hangi kelimenin karşılığı? <gülüyor> Mesela tağut, cipt, vesem, ee, tematil, başka neyi saymadım? Sanem. Bunlar hep eş anlamlı, aynı manaya delalet eden kelimelermiş gibi kullanılıyor. Bakıyorsun Mekkeliler Allah'tan gayrı putlar edindi diyor. Allah'tan gayrı ilahlar edindi anlamındaki yere, Allah'tan gayrı putlar edindi. Bu yanlış bir anlamdır. Akla ne geliyor hemen? Amerika yerlilerin, kızılderlilerin totemlere akla gelir. Mekkelilerin Allah'tan gayrı ilah edindiği kimseler salih kimselerdi. Onlara puttan daha çok ilah edindiler demez zorundasın. Aynen Kur'an'da nerede bir ilah kelimesi geçmişte orayı oku bildiğin kadar ana dili neyse o dilden, oku Kur'an'ı sana ilahı anlatacak bak. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde salih kimseler. Firavun, benden gayrı ilah medindiniz ben izin vermeden. İsa'yı ve anasını Aleyhisselatü Vesselam ilah ediniyorlar, doğru mu? Hevalarını ilah ediniyorlar. Çınar ağacını ilah ediniyorlar. Lat uzayı ilah ediniyorlar, bunlar salih kimseler ben İsrail buzağı ilahe Aynen اِجَعَلْ لَنَا اِلٰهَمْ كَمَا لَهُمْ dedikleri gibi. Aa ilah demek ki insandan olur tağut gitti olur salih bir nebi de olur. İnsan hevasını da ilah eder bir öküzü de, buzağı da bir çınar ağacını da o zaman fıt demeyi bir kenara bırakacağım put kelimesi olsa olsa sanem kelimesinin karşılığı ve tematil kelimesinin karşılığı olur ekseriyette. Ha bu ne yapar? Senin Arapça bilmene, ahım şahım Arapça bilmene ihtiyaç yok. Güzel bir Kur'an okuyucusu ol. Bak bunları anlayacaksın. Kur'an her ne hangi dil olursa olsun aynen o sadelikte aktarılsın ifadeleri o insanlar verilmek istenilen şeyi yakalarlar. Bunu anlatabildim değil mi? Bence evet, yani. toplumu anlatırken tevhid şundan şundan ibaret diye insanları kaydelerde boğmamak gerekir. Hele yaşlı kimselere. Dolanır durursun bir şey anlatamazsın bak, anlamaz. Ama Allah'ın kullandığı üslubu. Allah, siz bir sahara görmeyene mi hitap ediyorsunuz?" diyor. Seriye'de insanlar tepeye çıkarken Allahu Ekber deyip inerken Subhanallah diye yüksek sesle bağırıyorlar ya. Allah Resulü diyor ki siz, sizi görmeyene, sağram hitap ediyorsunuz. Ve her zaman sizi görüyor. Gizli, aşikar, ne isterseniz biliyor, duyuyorum. İstediğiniz her şeyde de vermek üçüne sahip. Bunu tutup da basit bir ifadeyle kralın yanına bile teşrifatçı olmadan giremezsiniz. Kocaman bir yani bir tarafı olmadan yüksek gerilim hattına nasıl bir ampulu bağlarsın. Haşa Allah'ı bir krala bir yüksek gerilim kabinine benzetiyor, hattına benzetiyor. Allah işitir, duyar her isteğimizi verir. Katiyetle bu tip aracıdan hoşlanmaz. Allah kendi rahmetiyle verir. Meşru kıldığı şeyin dışında hükümler böyledir. Bence dediğin gibi o insanın anlayabileceği şekilde Kur'an'ın üslubunu kullanmak gerekir. Belki bizim ilim talebesi dediğimiz mesela bunu yaşadı. Muhammed bin Abdülvahab'ın tevhidi düşünün. Neredeyse benim Tevhidi öğrenmemden 7 sene önce Türkiye'de tercüme ediliyor. Hasan Paşa tarafından birisi Konya'da. Daha hala tevhid kitabını rastgele bir insana ver anlamıyorlar, Biliyor evet. mi? Neden? Neden? O kitap ilim ehli için yazılmış. Bir ilim ehliyle beraber okumak için. Bu insanlara anlatılması gerekiyor. Bu anlaşıldı, değil mi? Onun için Kur'an'ın üstü bu halka ulaşmada en kolay yol bakın. İki efendili köleden neyi kasteder? Ya bir kölenin iki efendisi olsa birisi şunu emreder, birisi bunu adam şaşırdı ha bu. Yerde gökte iki ilah olsa yer gök fesada uğramaz mı? Bu çok basit herkes bunu anlar. Evet. Bu da anlaşıldı. Evet. Başka? Ben, kulumun zanlı üzereyim hadisinde bu zanlı üzereyim derken bunun sınırlaması nedir? Bu Sınırı yok günü. zaten. Sınır. Şimdi bak, Allah sohbette bazı şeyler söyledi. Bu beni biraz şey yaptı. Şimdi karşısında. Allah gelen hadis-i şeriflerde de diyor. bu <gülüyor> Benden isteyin. Ben size <gülüyor> icabet edeyim. Vereyim diyor. <gülüyor> Hıh. Allah, Tirmizdeki rivayetten kendisinden istenildiğinde, birisi ellerini kaldırıp, ondan istediğinde boş döndürmekten haya eder diyor. Allah istenmediğinde gazap eder. Anladın mı? Ama insanlar istenildiğinde kızar, bozulur değil mi? Bu istenmediğinde gazap ediyor. İstendiğinde razıdır. Bir şairin de dediği gibi Allah insanın isteğini vermeyecek olsaydı ona isteme duygusunu vermezdi zaten. Elini kaldırıp Rabbim bunu kabul ediyor dediğinde yakinen bu senin onun hakkındaki zanlı. Ama bunu onu denemeye dönüştürmeyeceksin. Bunu anladın mı? Zam o zaman hocam zannedir ki yani dilemek midir yani? Zan? Değil. Onun hakkında hüsnü zan. Ha. O vereceğim dediyse verecek. Boş döndürmekten hayal ederim dediyse öyle. Bana yalvarın. Ben size vereyim dediyse verecek. Verir mi? Vermez mi? Yok. Onu denemeye kalkmayacağım. O seni dener. Ha, En azından tutun. Böyle bir dua etseniz. Dua vakti bizzat sabit olmayan bir ibadet eyleme. Bazı ihtiyaç ve sorunlarla gündeme gelir. Hasta olduğunuzu düşünün, eli kaldırıp ondan şifa istemeniz ne anlama geliyor? O duanın vaktidir. Eğer isteğiniz istikametinde o dua kabul edildiğini görmeseniz bile, bilin ki bir ibadet eda ettiniz. Bunu anladınız mı? Bu bir. İki. Sen eğer hayır istediysen o sana farklı bunu tecelli ettirir. Düşünün, ben 80 senesinde vatandaşlıktan atıldığımda ben sanki bir açık hava hapishanesindeydim. Ne kadar üzüldü mü, mü benden çok annemin ve eşimin üzüldüğünü düşünebiliyor musunuz? Ama ben seneler sonra Türkiye'ye gelince geldikten sonra Allah'tan ki vatandaşlıktan atılmışım. Ben o kafayla Türkiye'ye gelseydim, iki senede benim işim biterdi. Bazen insan Allah'ın takdir ettiği şeyin, hangi hikmetle kendisine ge yani geldiğini hemen hesap edemez, ona bırak. İşlerini ona bırak, biter. Dua bir ibadet eylemidir. O duayı sana yaptıran olay neyse, o, o ibadetin edasının vaktidir. Y yakin böyle. Ona güvendin mi? Sırtınına dayadın mı? O kendine güveneni bırakır mı? O inanan, inanmayan, herkesin rızkını tekerfül etmişler kendisine küfreden birisinin bile rızkını takdir eden oysa, kendisine inananı bırakır mı? Bu mümkün değil. Kendisinden korkulduğunda, kendinden korkanı emin kılar. Tasavvufta görürsün ki, biz ilahımızdan korkmayız diyor. Neden korkalım ki? Kork, seni korkundan emin kılar. Ona güven, seni katiyetle mahrum etmez. Ah, ben kulumun beni zannettiği üzereyim. Adam tutuyor, haşa bir kral gibi zannediyor. Teşrifatçı olmadan yanına giremezsin düşünüyor. Onun kapısının önüne herkes gelir o kapıyı vur, ondan ister. Hiç aracı koymaya ihtiyacı yok. Buna... Bu mı konuşmuştuk? Ben kulumuz zannı üzereyim diye. Allah hakkında zannımızı güzel tutmalıyız. O bir şey dediysen mesela bunun ağırlıklı konuştuğumuz yer yine bu sabah mı oldu? Nur suresinde dün. Nur suresindeki bir ayet hakkında. Allah diyor ki ve adahul ve ve Allah, sizden iman edip, salih amel işleyenlere vaat diyor. Yeryüzünün halifesi kılmayı, Aynen sizden öncekileri de yeryüzünün halifesi sıkıldığı gibi diyor. Allah bize bir coğrafya parçasını vaat etmemiş yeryüzünü vaat etmiş. Kime? Bizden iman edip salih amel işleyenlere. Yeryüzünde küfür mü hakin, iman mı? Demek ki Allah'ın bu vaadine layık bir zümre yok. Olur mu canım? Sıfırlamak mümkün merkezi. O zaman Allah vaadini yerine getirmedi. O vaadinde hülfeder mi? kullarına bile nifak alametlerini saydırtırken vaat edip vaadinde durmayalım. Mekkeller gibi olmayalım. Kendileri kız çocukla müjdelendiklerinde yüzleri kararırdı. Ama Allah'a haşa, melekler onun kızları diyordu. Oğlanı kendinize, dişi bana mı yakıştırıyorsunuz ki kızla müjdelendiğinizde suratlarınız simsiyah kesiliyor diyorum. İnsanlar bile Vaad, bir vaadini yerine getirmezse zemm ediliyor. Haşa alemlerin Rabbi mümkün değil. Ya onun vadine layık bir topluluk yok ya da o vaadini yerine getirmemiştir demeyiz zorundasın. O zaman biz insanları itham ederiz. Demek ki vade layık bir topluluk yoktur. Bizden iman edip salih amel işleyenler ki salih amel daha önceki derslerde de dinlediğiniz gibi şirksiz amellerdir. Bunlardan kasıt. Şirkin bulaşmadığı iman o vaadini yerine getirecektir. Onun hakkında söylediğimiz sözlere çok dikkat etmez olundasınız. O oh, isteyin, vereyim dediyse bitmiştir. Ona güvendinme katiyetle yer <Gülüyor> yarı yolda bırak. Dua ettiği zaman ya buna icabet eder ya başına gelen bir sıkıntıyı giderir Gideriz. ya da bunun karşılığını ahirette verir. Verir. Şimdi e, onu gece bitmedi 30 sayfa geçti bir dua risalesi var onda hadislerin hepsini zikrettim. Bu sayede. Yani duanın neticesi illa kabul ediyorum. Bizim istediğimiz gibi değil. En hayırlı olan şekilde dedi. İlla istediğimiz şekilde değil. Allahı denememeli, o sözü ondan kastediyor. O bizi dener. Onu denememeli. Bu dua bir ibadet eylemidir. O hadise, o olay bize dua ettiren neyse de o ibadetin vaktidir. O hadisler fare. Evet. Güzel, ilk defa kaliteli sorular sordunuz anla. İşte anlaşılmayan yerlerin anlaşılmasını sağlar bu gibi sorular. Oradaki boşlukları doldurur. Başka Hocam bu tecvitte anlamamada bizim toplumumuzdaki problem mi çıkıyor adam? Hoca hafız, ayet biliyor, hadis biliyor, hepsini biliyor bir avam bir insanız mesela. Biz bu kafamızdan anlıyoruz. Bunlara anlamasına istedi olan de. Şimdi bakın. Ee, bu ortamdaki insanları alel husus yani rastgele itham etme doğru bir şey değil. Bu insanlar kendilerine öğretildiyse din adına ''Doğru olan budur'' denilen şeyleri din kabul etmiş. Bu adamlar sanki dini anlamamaya mahkum edilmiş. Yani Türkiye coğrafyası içerisindeki insanları kasteden kastediyorum, doğusu da batısı da böyle. Şimdi Türkiye'yi oluşturan iki büyük taife var Türkiye'de, Kürtlerle Türkler. Bunlar neredeyse 900 senedir İslam'da olduğu söylenilen topluluklar. Acem bir topluluk, Arap olmayan bir topluluk. Bizim 10 binde birimiz ancak Arapça bilir. Fakat bir tane Kur'an Türkçe'ye tercih edilmiş meal ve Kürt, Kürtçe'ye tercih edilmiş bir Kur'an Kur meali bulamazsın. Peki biz Allah'ın kitabı adına neyi okuduk? Anlamadığımız harflerini öğrendiğimiz bir şeyler okuduk. Ve bunun beleşten sevap makinesi olduğu düşündürüldü. Okudukça sevap kazanacaksın. Sen şimdi bir ayet okuyun, Yaşantında o ayeti ters düşüyorsun. Ondan sevap umuyorsun. Kur'an okudum diye. Anladın değil mi dediğimi? Bir ayet okuyorsun. Yaşantında ona ters düşüyorsun. Sonra ondan sevap umuyorsun. Bu mümkün değil sanki Kur'an'ı anlamamamız için, okumamamız için, sistem oluşturulmuş bizde. En eski Türkçe Kur'an meali, 1900 senesine ait. En eski Kürtçe Kur'an meali, daha 15 senelik değil biliyor musunuz? Bu ne anlama gelir, düşünür müsünüz bir? Bu toplum Kur'an'la tanışmamış, Kağıtlarını, yazısını gör, görmüş, kaldırıp başının <gülüyor> üstüne koymuş, yüksek bir yere asmış. Ama Kur'an'la tanışmamış bu topluluk. Bu insanlar itham ederken biz dengeli itham etme zorundayız. Bu insanlar Kur'an'la tanışmalı önce. Bence hepimiz aynı badireden geçtik. Eğer birileri bize tevhide anlatıp Allah bunu bize nasip ettiyse bu onun büyük bir lütfu ihsanı. Ve maalesef bazen bunu duyarsınız çok tanınan birileri için hocam bu böyle diyor. Bu da mı cahil? vallahi Türkiye'de herkes cahil. Bence esas cehalet, cehalet tevhidi bilmemektir. İmanı bilmemektir. Ve bazen iman derslerinde arkadaşlar bunu mutlak duydular. İman, Kur'an'da, sünnette çokça bahsedilen bir mesele olmasına rağmen hiç ihmal edilmemiş. İlim ehli bunu ihmal etmemiş. Ya kitaplarının içinde bir bab ya da ayrıca bir kitap halinde iman, akide diye, tevhid diye, sünnet diye kitaplar tehlif etmiş. Bu kadar önemsenen bir meselede hiç ihtilafın söz konusu olmaması gerekir değil mi? Ama buna rağmen en çok bunda ihtilaf edilmiş. Neden? Neden dersiniz? Için Bu bir soru. Değil işte. O zaman Kur'an'ı itham ederiz. Sünnet'i itham ederiz. Bize ya anlatılmamış ya anlaşılmamış. Bence anlatılmamış desek hoş olur. Anlaşılacak şekilde net ifadeleri vardır. Hangi dile aktarırsanız aktarın bunu. Bunu yine o derslerde duymuşsunuzdur. Kanal D'de e, kalbürüstü 10-15 kişi toplanmış imanı anlatıyorlar. Her kafadan bir ses çıktı. Sunucu olan kız dedi ki Hocam, 1400 senedir daha hala imanın tarifinde bile anlaşamadıysanız herhalde 1400 sene sonra mı bunu sağlayacaksınız? Her kafadan bir ses. Ondan sonra Sadıkal Bayrak dedi ki bu farklılık İslam'ın cihan şumurlülüğünden dedi. Ah, dangalak çalafa bak şimdi. Din düşmanı olan erkek sunucu ne dedi biliyor musun hocam? Herkesin istediği gibi anladığı bir şeyin bağlayıcılığı olur mu? Olmaz. Bir din düşmanı bunu anlayabiliyor bakın. Türkiye'de öyle bir iman tarifi var İnanın bu tarifin dışında kalan bir kimse yok. Sadece sizin bir bursalı için. O da Aziz Nesin erkek yavor olduğu için. Onun dışında kimse kalmıyor o tarifin dışında. Façık. Değil mi? Anladın değil mi sen? Bence toplumu itimat etmeden önce neden devamlı sohbetlerimizde gündemle tutmak istediğim şey iman. Fıtrat, iman, İslam, tevhid, bunlar bu toplumun gündemine oturmalı. Kimse bıkmamalı bundan. Yatıp, kalkıp, oturup, imandan, kulluktan bahsetmek gerekir ki bu toplum artık hep onu duysun, onu konuşsun, herkes bunu bir işitsin. Belki benim sadece kulluk hakkında oturun, oturun üzerinde ders kaydı bulursunuz. E, Ebu Said hep bunları mı duyacak? Vallahi ben bunu biliyorum. Bu gündeme oturmalı. Bence anlatılmadığından Kur'an anlatmış, sünnet anlatmış, nakledilmediğinden doğru dürüst. Ve bu insanların anlayacağı bir şekil, anlayacağı bir şekilde sunulmadığı için cehalet üst üste binip katmerleşmiş mesela senin dediğinden biraz daha fazlasını diyerek diyorlar ki, ya hocam siz bile imanı anlatırken renkten renge giriyorsunuz. Sağa yatıyorsunuz, sola yatıyorsunuz. Karşıdakinin anlayıp anlamadığını gözlerinin içine bakarak hissetmeye çalışıyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz değil mi? E müsaade edin de anlayan da biraz zorlansın. Doğru. Ben bunu bu topluma nasıl anlatabilirim diye bunu zorluğunu çekiyorum. Nasıl anlatabilirim bunu yakalar? O da tabi zorlanacak. Neden? Cehaletimiz üst üste oturmuş. Bunları sıfırdan anlatır gibi başlıyoruz. Bazen bunu bazı arkadaşlar bile. Bunun için ben tercimeye karşıyım. Ben isteseydim bütün imkanları kullanıp her ay on kitap çıkartırım. Ve bunu yapana bunu yapamayacak kadar geri zekalı değilim ben. Bastıracak parasını da bulurum. Ama bu toplumun anladığı bir şey ister. Ve ben burada konuşmayı önce konuşma diliyle bu insanlara yaklaşmalıyım. Bunun için tekrar var. Her iman dersinde, ellinin üzerinde iman dersi bulursunuz. Her birisinde farklı bir açılım yakalarsınız. Bu insanlar iman, İslam, kulluk dediğinde ne konuştuğunu bilmeli artık. Kulluk denildiğinde ne anlatılıyor? Bunu bir yakalamalı. Ha, belki bizden sonraki gelecek nesiller ki bunun ben bile bu yaşta 4-5 yaşında benim sohbetime gelip oyun oynayan bir çocuk üniversiteyi bitirdikten sonra diyebiliyor. Bak çok yalpaladım. Ama hep aklımda Ebu Said amcanın derslerine babam götürürdü. Orada oynarken duyduğum tevhid, şirk, kulluk sözleri devamlı beni rahatsız ediyordu diyor. Sanki doğru yola gel der gibi. Ve bu sözler bana gerçeği anlattı diyorum. Ve çocuklar bunu duymalı. Bu Allah'a ortak koşmaktır. Bu şirktir. Kulluk budur. Allah bunu sevmez. En çok sevmediği şey şirktir. Kulum bana dünya dolusu günahla da gelse, ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım diyor. Tek ki bana ortak koşmasın. İnsanları buna yoğunlaştırdığınızda insanlar onu önemser. Altın neden kıymetlidir dersiniz? Hakikaten kıymetli olduğundan mı? insanlar ona değer verdiğinden mi? Bu kadar. Bu imansa bu Bazen insanın fedakarlık yaparak gayret sarf ettiği bir şey benim bir kalemim olsa düşürsem ne kadar üzülürüm? Hı? Senelerce Avrupa'da çalışıp yaptığım, aldığım bir evin yandığını duysam nasıl üzülürüm? Belki kalp krizi bile geçirdim. Allah ne diyor? İman ettikten sonra, imanın halavetini, tadını anlatırken İman ettikten sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi telakki etmedikçe diyor. Hangimiz bunu hissediyor? Hangimiz sanki ellerini kaldırıp Allah'ım ben imanda sabit kıl diyor. Sanki iman ettim demekle karantimizi almışız. Ömer gibi birisi bile o haliyle kendisinin münafıklardan olup olmadığının tereddütü içerisinde hakikaten öyle olduğundan değil emin olmamak Hidayeti Allah'ın eline tevdi etmek. Ondan mı Allah'ım en son anda bize yani güzel bir son ver. Ne anlama gelir? Hüsnü'l-Hatim'e dediğimiz şey bu. O kelimeyle bizim son nefesi vermemizi sağla. Akibet en son an anki haldir. Onun için iman için ne kadar gayret sarf edersek ne kadar emek verirsek, ne kadar onu yaşamaya çalışırsak, ne kadar insanlara bunu anlatırsak, bu benim imanım. Benim imanıma muadil olacak hiçbir değer yoktur. Benim imanımdan fedakarlık yaptıracak hiçbir şey yoktur. Belki bazı yönleriyle hoşunuza gitmeyen birisi ama, diyorlar ki Said Nursi'ye, neden bu kadar maddeden nefret ediyorsunuz? Onu kim demiş? Bizim maddeyi sevmememiz, istemediğimizden değil. Madde bize dinimizden, ırzımızdan bir şeyler almadan gelsin. Biz onu harcamasını biliriz. Öyle mi? Ama dinimizden bir şeyler alarak, ırzımızdan bir şeyler alarak gelirse vallahi onu harcayamazsın. Bizim istemediğimiz o. Onun için, biz imanımız için ne kadar fedakarlık yapıyorsak, ondan bir şeyler gideceğinde de o denli bizi rahatsız edecektir. Evet. Anlaşıldı mı da? Niye? İli ehline yani şimdi Müleykiler Hocam'ın bir tanesi Allah'a itaat Siz da arkadaşlar duysun. Ha. Yani duyuyorum da onlar da duysun diye soruyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan Ulu emre itaat edin kısmını Hı. bizim ilim eline itaati e, etmemiz gerektiğini buyurmuştur. İlim evline ne kadar itaat ederiz? Yani nereye kadar itaat etmemiz lazım? Bu ayet hakkında, zannedersem benim birkaç dersim var. Kayıtlara bakarsanız Allah size, arkadaşlar size ulaştırır. Sünnet-i Kerimeden Ya eyyuhellezine amenu ati'u Allaha ve ati'ur Resule. Ey iman eden Allah'a iman edenler Allah'a itaat edin. Resule itaat edin. İkisini de ayrı ayrı emir sıgalarıyla zikreder. Allah'a itaat edin. Resule itaat edin der. Allah'a ve Resule itaat edin diyerek tek emir sırasında toplamaz. Bu anlam doğru da olsa verilmek istenileni yani şeyi vermez. Onun için ikisine de ayrı ayrı emir sırasıyla Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Bu neyi ifade eder? Allah'a ve Resulüne itaatin mutlaklığını ifade eder. Bunu anladınız mı? Ama arkasından ve ulil emri minkum sizden olan emir sahiplerine de. Kasıt onlara da itaat edin ama bunu müstakil bir emir silahı demiyor. Bunu de takısıyla koyarak sizden olan emir sahiplerine de. Bu neyi gösterir? Orada emir sahiplerine itaatin mukayyet olduğudur. Bu mukayyetlik nedir? Allah'a, Resulüne isyan olunduğu müddetçe mahluka itaat yoktur. Allah'a ve Resulüne isyan etmediği müddetçe ona itaat vardır. Buradaki ulul emirden maksat İlim ehli ve idareciler olarak zikredilir. Bunlara itaat Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı müddetçedir. Ha, şimdi itaati ayırt etmen gerekiyor. Ana, baba, bir kadının eşine itaati. Bunlar mutlak olmayan, mukayyet olan, yani sınırsız değil, sınırlı itaatlerdir. Burada teker teker ele alınması gerekirken ilim ehline itaat diye bir şey yok saygı olur bize bize vesile olduğu nitelikte ilmi tahside cenneti Allah Resulüne itaat etmeyi öğrettiği müddetçe onların faziletini takdir etme vardır çünkü itaati onlara kullandığını devlet idarecisine itaat var ama marufta iyi olan şeyde bu da nedir sınırlıdır, sınırsız değildir. Ha, i̇lim ehline belki delilleriyle tabi olma diyebilirsin. Onları dinleme, bilmediğini onlara sorup onlardan öğrenme, bunu diyebilirsin. Ama bazı kelimeleri kimin için ve nasıl kullandığımıza dikkat etmeliyiz. Ha, bence biz Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi anlar, bunu özümsersek yaşadıktan sonra kime ne kadar itaat edeceğimizi biliriz. Heh, bunu da sınırsız almayacağım. Şimdi annesi, babası, müşrik de olsa birisinin ona iyi davranması gerekir. Bunlar müşrik, ben itaat etmeyeyim, etmem diyerek iyilik yapmama kötü davranma bunun dışında bakın. Müşrik bile olsa onlara dünyalık olarak iyi davranma zorundasın. Evet. Başka? Güzel Aslında Size yapmak istediğim Sohbeti düşünmemeye başladım Çünkü içinizden Yeni gördüğüm çok sima var Doğru mu? Bilgin evet. Yeni gördüğüm çok sima var ee, düşündüğüm sohbeti başka bir zaman olur inşallah. Ama bu sorularınız bir şeyleri tekrar hatırlamayı ve tekrarlamayı gündeme getirdi. Başka? Tehvih darlıklı sorarsanız daha önce açılma fırsatı bulmayan bazı şeyler açıklanır. Evet. E, düşündüğümüz sohbet olabilir mi? Olur hocam. Ama çok yeni yeni sima görüyorum. Ama yine de anlayacak şeyler var hocam. Efendim? Arkadaşlar anlayacak kadar bir malumatları var. Bu çok değil. Bu kadar çok değil. Ben kendimi ona programladım. Ama sorularınız beni zevklendirdi. Başka soru. Evet Mehmet. Soru. Mikrofonu alsın da. Vermemede mikrofonu. <gülüyor> Al mikrofonu. Hocam düşündüğünüz sohbeti yapın siz. İnşallah arkadaşlar bugün yani bugün olmasa da daha sonra buna tekrar tekrar dinleyip an anlamaya çalışırlar. En azından şu an ...kendiniz hazır hissediyorsanız... ...çok verimli olur. İşte. Teşekkür ederim. Benim gündeme getirmeyi düşündüğüm... ...bu sırada... ...internet ortamında sesli, yazılı bazı sohbetlerden bizim menhecimize yönelik bazı ithamlar var. Her ne kadar bu ithamlardan rahatsız olmasam da ben şahsen gocunmasam da amice bir ifadeyle bazı insanların arkadaşların bizi yanlış anlamalarını sağlayacağından bizi yeni tanıma başlayan arkadaşların, bizi yanlış tanımalarını sağlayacağından tekrar bir üzerinden geçmeyi düşündüm. Mesela bizim Kur'an ve sünnete dönük, sahabeye dönük, ilim ehline dönük, bizim hak etmediğimiz, hiç de kastetmediğimiz ama bazı yakın bildiğimiz insanların dahi yanlış anladığı yerler var. Tabi ki o genelde umuma dönük kabullenmediğimiz onları kendi ithama değer buldukları bazı taraflarımız var. Şimdi biz Kur'an'ı nasıl Allah'ın vahyi olarak kabul ediyorsak, bunun mefhumunun da, beyanının da, açıklanmasının da vahiy olduğuna inanıyoruz. Bir iki kesim hariç genelde bunun üzerinde bu ümmetin bir icmağı vardır. Bu bağlantıda genel geçiyorum. Kur'an'ı beyan etme, açıklama hakkı sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ındır. Onun dışında hiçbir kimseye vahiy gelmediği için Kur'an'ın mefhumunun da vahiy olması gerektiğine dönük, bu salahiyetlerin, bu hakkın sadece ona ait olduğunu düşünürüz. Burada şöyle bir itham geliyor. Peki, yazılan bunca tefsirler, bunca kitaplar yanlış mı? Burada soru yanlış. Soru yanlış. Yanlış olan sorunun cevabı da yanlıştır. Sorunun böyle olmaması gerekir. Peki, Kur'an'a dayalı, Resul'ün açıklamasına dayanan şeyler yanlış olur mu? Önce onların hukukunu korumak gerekir. Kaldı ki biz ehli sünnet olarak tefsirde tefsiri belki toplumun birdenbire anlayamayacağını düşünerek bizim rivayet ve dirayet tefsiri diye tefsiri ikiye ayırdığımızı biliyor musunuz? Rivayet tefsiri ne anlama geliyor? Allah Resulünden, sahabeden, tabiinden gelen nakilleri içerendir. Dirayet ise, sadece tarih bunlara dayalı, lugata dayalı bir tefsirden biz uzak durmuşuzdur. Arapça, Kur'an'ı anlamada bir malzeme Kur'an'ı tefsirde, yorumlamada Mademe değildir. Bu ifadeyi anladınız mı? Burada biz şimdi ilim ehlinin yazdığı bunca kitap boşuna mı sorusunu sorana cevap vermeyiz. Kur'an ve sünnet yanlış mı? Sahabenin nakli yanlış mı? Sahabenin bu mevzudaki bize aktardığı bilgi yanlış mı? Değil. Bunu rivayet tefsiri olarak da biz oturtmuşuz. Sonra sünnete döndüğümüzde sünnetin peygambere sahi olup olmayanı tespitte genel anlamda illa birilerini takip etme, birilerine uyma, ilim sahibi olan birisini dinleme vardır. Biz ilim ehline en çok ihtiyacı burada duyuyoruz. Bunu anladınız mı? Peygamber'e nispet edilen Kur'an'ın açıklaması beyanı olan sözlerin tespitinde mutlak bizden daha iyi bilen birisine ihtiyaç vardır. Ve bu insanlar bize nispeten daha az hata yapabileceği kanaatiyle Masum olduklarından değil. Daha az hata yapabilecekleri kanaatiyle. Sahabenin ehl-i sünnet hakkındaki kanaati sahabe umuman adil dememizle bizden bunu birileri onları masum kabul ettiğimizi anladıklarını biliyorsunuz değil mi? Biz sahabeye masum demiyoruz adil diyoruz. Aradaki fark ne? Fark Mehmet? Yani masum insan üstü Mutlak olarak sadece Allah ve korunan masumiyet resulde vardır. Sahabe adil ama masum değildir. Bunun için biz, bizden daha az hata yapabileceğini düşündüğümüz bizden iyi bildiğimiz yani biz yüzde doksan beş hata yaparsak onlar yüzde beş hata yapar yani hadis ilminden anlayan birisine ihtiyacımız vardır. Burada birileri, ki bu son zamanlarda görüyorsunuz, hadis okumanın önüne geçmek için doğrudan dolaylı hareketler de bulunuyorlar. Hatta bazı kardeş diyebileceğimiz kimseler, hocalarının verdiği bir cevapla, benim evimde seneler Bukhari var ama ben açıp okumamışımdır." diyor. Hadis okuyanlar, büyük yanlışlar yapıyorlar. Hadis okuyanlar, yanlışlar yapıyor denildiğinde, bu sözü ne mutlak reddederiz. Yok, hadis okuyan hiç yanlış yapmaz diyebilir miyiz? Evet. Diyemeyiz. Ama şunu deriz bakın delilsiz bir ilim ehlini taklit eden yüzde yetmiş hata yaparsa biz yüzde on yaparız. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda bu soruyu müşahhaslaştırın. Somutlaştırın. Bunu anladınız mı? Ya Nasıl somutlaştırırsınız? Müşahhas bir halde sordurtturursunuz. Çünkü biriler diyor ki sadece hadis okuyan tekfircilere kayabilir diyor. Hadis okuyan ilim ehlini takmıyor diyor. Duyuyorsunuz değil mi? Şimdi burada hadis okuyan birisi hangi yanlışı yapmış? Muşahhaslaştırma böyle. Somut bir şey sorun. Şu hadisi okudunuz, böyle anladınız diyebilecek bir itham gerekir. Hakikaten bu ispat edilirse kabul ederiz. Ama şunu kısmen kabul edelim. Hadis okuyanlar biraz ukalalaşır mı? Evet. Ukalalaşır. Neden? Bu toplumdaki yapımızdan kaynaklanan bir sorun. Neden? Kısa zamanda delilleri öğrenerek, birçok doğruya kolayca ulaştığımızdan, senelerdir hocalık yapan birisinin, daha hala bunu bilmediğini gördüğümüzde, bu bizi ukala yapıyor mu? Yapıyor. Bak burada bir haklılık var. O ithamlara cevap verirken bizden kaynaklanan sorunları da dile getirme zorundayız. O zaman ilim, yani Allah'ın az önce tevhid meselesini soran kardeşler dediğim gibi, Allah bize bir şey ihsan edip lütfettiyse, Allah'ın bu lütfunu becerimizle elde ettiğimizi düşünmeyin. O bir lütuf ihsan. Allah'ın bize ihsan ettiği bir şeyi bir başkasına üstünlük vesilesi de görmeyin. Bunu anlatabildim mi? Bu bir lütuf, başkasına üstünlük taslamak için verilen bir nimet değil. Buna şükretmek gerekir. Ha, Bu ithamı açtıktan sonra Burada Resul'e imanı en azından başlıklarla bir oturtmamız gerekiyor. İtaat, mutlak itaat Resul'e. İttiba Resul'e. Onu örnek edinme Resul'e. Şimdi iman var, itaat var. Ondan sonra ona ittiba var. Sonra onu örnek edinme var. Her şeyde örnek olarak, olarak onu kabul ediyorsunuz. Bundan arta kalan ne ki? Bu fiillerin birisini itaat anlamında, ittiba anlamında, örnek anlamında kullanabilelim. Bakın, ilim ehline ben olsam örnek kelimesini kullanmam. Örnek alacağımız kişiyi bize aktaran kişi olmalı ilim ehli. Örnek almaya muhtaç birisi örnek alınmaz, Resul örnek olmalı, devamlı. Herkesin tek örneği o, herkesin tek örneği olur. İçimizden birisi çıksa, güneş benim güneşim dese, doğru, bir başkası çıksa, o da benim güneşim dese, doğru. Çünkü herkes güneşi kendisinin gibi gör. Değil mi? Resulü örnek alma bu anlamdadır. Onun dışında ilim ehli örnek alınmaz, ne olur? İlim ehli örnek alacağımız kişinin örnekliklerini bize aktaran kimsedir. Bu aktarını, aktarımı nakli, kıyamete kadar biz canlı tutmalıyız. Bunu anladınız mı? Ne demek? Çünkü bu Allah Resulü'nden sahabeye geçerken, ee, devamlı zikrettiğim İbn -i, İbn Mesud hadisinde dediği gibi Avrupa muballighin ev amine samin ev afka min es olur ki tebliğ edilen kişi başında diyor ki naddarallahu vejhe imrin semi'a maqalata wa wa'aha wa addaha kama benim sözüm olduğu gibi işitip ezberleyenin, aynen aktaranın Allah yüzüne ağırsın. Olur ki tebliğ ettiği ondan daha fakih, anlayışlı, daha güçlü bir ezber sahibidir. Bu ne anlama gelir? Demek ki aktaran olduğu gibi aktarmalı. Aktardığı ondan daha fakih, anlayışlı, ezber sahibi olabilir. Bu da sahabede başlıyor. Onun için bizim nezdimizde ilim ehli önce nakleticidir. Sonra onun fıkhından ki Olur ki ondan daha fakihtir sözü. İlim ehlinin fıkhından biz istifade ederiz. Resulün beyanı, sahabenin tevili ve ilim ehlinin de fıkhı, yani anlayışı bizim için önemlidir. Burada ilim ehline verilecek olan makam, mevki, Allah'ın verdiğini yeterli görüp, onun fevkinde bir şeyi ziyadesiyle yaparak bunu eda ettiğimizi düşünmemektir. Bu nedir şimdi? İlim ehline verilen, yani ilim ehlinin fazileti hakkında, Koran'da, sünnette çokça şeyler duyarız. Ama ilim ehli hakkında sahabeden başlayarak size aktardığım bir söz var. Ama anlaşılmadığını düşünüyorum. Şu örneği de sıkça verdiğim hatırlarsınız. İslam eşit Allah Resulü der miyiz? Evet. Ama Ebubekir eşit İslam diyebilir miyiz? Hayır. Hayır. Allah Resulü'nden sonra bizim faziletine inandığımız en çok sevdiğimiz insan o mudur? Evet. Onlar mı? Evet. Allah Resul, e, e, İslam dini eşit sahabenin herhangi birisi için diyemiyoruz. Ebubekir'e diyemediğimizi başkasına da diyemeyiz. Ama İslam dini eşit sahabe diyebilir miyiz? Evet. Bunun ne anlama geldiğini yakaladınız mı? Çünkü her sahabenin peygamberden aktardığı bir öbürkine nispeten fazla az veya çok. Her birinin anlattığı İslam'dan bir değerdir. Ben sadece Ebu, Bekir gele, Ebu Bekir'den gelenle yetinirim dese bunu duyduğunuz çokça. Bu yanlıştır. Bütün sahabeden gelen. İlim ehlini aktardığımızdaki bizim mevzumuz bu. Tabiinden sonra birisini ele alarak Ebu Hanife eşit İslam diyebilir miyiz? Diyemez. Evet. Ahmet için diyemeyiz. Bir başkası için de bir başkası için de. Ama İslam alimleri eşit İslam der miyiz? Evet. Şimdi burada ilim ehli yüz tane ise ben sadece biriyle yetinirim değil birini taklit etme zorundayız diyerek 99'unu saf dışı etmek mi ilim ehlini saymamak? Hepsini ben ilim ehli olarak kabul ediyorum. Onların hepsine ihtiyacım var, muhtacım. Demek mi ilim ehlini saymamaktır? Hangisi dersiniz? Biriyle yetinmek, birini taklit etmek gerekir demek, 100, adet, 100 olarak kabul edin, 99'u saf dışı etmektir. Sen onlardan istifade etmeden istediğini söyle. Allah aşkına, kim ilim saymıyor? Eğer birileri bize bu sözü derse, bu bizim katiyetle ki benim şahsen, yani hakkımı helal etmeyeceğim bir meseledir. Biz ilim ehlini, verdiğim şu örneği de hatırlarsınız, hadis ehline bakın, kitaplarının ön taraflarında, mukaddimelerinde, şeyhleri sayılır, falan falanın talebesi, ilim ehli bu menheci takip eden insanlar ilim yani hocalarının çokluğuyla gururlanan insanlar en 100, 150 bin 1500'e kadar hocası olan ilim ehli vardır biriyle yetinme değil hepsinden istifade etmedir bütün bunları buraya kadar biz yaşantımızla ki ben benden tevhid'i duyan öğrenen arkadaşlara ki bunu rahatlıkla her zaman söylediğimi ben kendimi e, bilen birisiyim. Kendimi bilen birisiyim. Çünkü başkasını bilmeden evvel aynı akideyi paylaştığımız insanların hepsinin dersine gidin ve onları çağırın. Bunu zıttına benden bir şey duydunuz mu? Bunu birisi bana nispet ederse bu benim hakkımı helal etmeyeceğim meselelerden birisidir. Hiçbir kimse için bunu koymadık. Ama bazı kardeşlerimiz var ki buraya gelirler, başka yere giderler. Onlara biz bizim tanıdığımız bütün kardeşlerimizi tanıştırırız. Onlar bize ders yaptıkları kardeşleri tanıştırmazlar. Bizim sohbetlerimizdeki benden bunu devamlı duydunuz. Herkes sohbete gelebilir. Herkesi dinleyin. Eybu Sahtiyani'nin sözünü herhalde içinizde duya duya ezberlemeyen kalmadı. Hocasının kaderini bilmek isteyen, hatalarını bilmek isteyen, başkalarının da sohbetine gitsin diye. Eğer benim size, hiçbir kimsenin dersinden meneden bir tavrımı görmediyseniz buna rağmen Bursa, Ebu Said'in malı değil. Diye, ta bana Bursalı'dan değil İstanbul'dan bir söz gelirse gücenmem gerekir mi gerekmez mi dersiniz. Gücenirim. Allah Allah. Bütün insanları bizim sohbetimize teşvik eden benim Buna rağmen bu söz bana denilirse hakikaten ayıp bir haberim. Ha Ne yaparım? Tabii benim malım değil. Herkes duyar benim sohbetime istifade ettiğini düşünenler gelsin. İstifade edemeyen niye benim sohbetime gelsin vakit kaybetsin gitsin evinde yatsın daha hayırlıdır. Biz insanları ilmi olan insanların sohbetine iştirak etmeleri için teşvik ederiz. Ha, eğer ben bazı sebeplerden dolayı kişisel değil, şu ana kadar ben kim kişi... o? yere şundur? Bir şey varsa bu şöyle olmasın falan gelsin falanlar sakın ha, uğratmayın dediysem, orada anlatamadıysam bunun sebebini gelip lütfen bana sorun özel olarak. Neden bunu istemediğimi? Ama şunu iyi bilin kişisel değildir. Ha, İstediğinizi istediğiniz sohbete çağırırsınız. Hiçbir kimsenin buna karışma katiyetle hakkı yoktur. Ben inancım olarak söylediğim bir söze kendim ters düştüğümde artık o nasihat yapmam yapmamam gerekir. Biz şimdi farklı düşünen, farklı sahip olan, gönlü olan akılların bu sohbet istisnası gelmelerini istiyoruz. Bundan evvel İzmir seminerinde de gayret ettiğim gibi ben gayret ettim bir yere kadar oldu. Herkese davet edeceğiz. Herkes gelsin davasını herkesin önünde eğer hoca niteliği olan kardeşlerden birisinin bir hatası varsa bunu bizzat onun yüzüne en güzeli bu neden? konuşmasını öğreneceğiz şu sözü benden belki yeni gelen arkadaş duymaz eğer hocalar birbirlerinin sohbetine gitseler hata yüzde yirmi azalır dediğimi duydunuz mu? Benim sohbetimde ilmi olan birisinin varlığını ben bilsem, görsem, hissetsem, konuşma şeklin değişecek mi? Tabii, daha dikkatli konuşacağız. Bu toplulukta ilim ehli ne kadar çoğalırsa o kadar doğruya yakın oluruz. <gülüyor> Ama ne olur zanla, duygularla, bir ortam seyrine kapılarak kardeşlerimizin demediği bir sözü demiş gibi... Mesela burası Ebu Said'in malı değil. Cidden beni çok üzdü. Hatta bir daha hiç Bursa'ya uğramayayım dedim. Ha, Bursa benim malım değil. Ben de Bursa'nın Bursa malı değilim. Defaatle dedim. Biz hiçbir topluluğun hocası değiliz. Herkesin hocası. Bu insanların hiçbirisi sadece benim talebem değil. Her bilenin talebesi olmalıdır. Biz bu gibi şeyleri atlatıp bana şöyle yardım etmenizi isterim. Benim bir araya getirmek istediğim ilmi olan kardeşler de bana mani değil gayret verin. Ama birilerinin bir yerde bizi vitrin olarak kullanmasına katiyetle sizi ikat ederim, söylerim. Bırak ben vitrin olayım derseniz tamam. Hiç kimse seneler, birileri senelerce Bursa'ya gelip size uğramayıp bir kere gelip arkasından vitrin tipinde gelirse İzmir'e Ankara'ya nereye giderse yok ben bundan hoşlanmam. Ama sana ne bu say? Tabii bana ne?" derim. Tabii bana ne. Biz inancı, aynı akideyi paylaştığımız Türkiye'de yaşayan herkesin bu derslere gelmesini, ders yapmasına yüzde yüz ben mutabıkım. Ama bir yabancı kim olduğu bilinmeli. Nedenliği bilinmeli. Biz bitirilmeyiz. Kardeşlerimizin hepsi gelir. değil. Onun için benim size devamını vermek istediğim, vermeyi düşündüğüm, vermeye çalıştığım şey tenki tenkit edildiğimiz yerlerden Karşı tarafı haklı çıkaracak tavırlardan bir an evvel kurtulmamız gerekir. En çok şikayetli olduğum, o kalalık. İlim ehline karşı, ya o kalalık, bunu kastediyorum, ediyorum, o kala olmamalıyız biz. Tevazu yükselmelidir. Hiçbirimizde bir topluluğu malımız gibi kullanamayız. Nasihatlarla mal gibi kullananı ayırt etmek gerek. Ben bunu belki birkaç zaman geçer, hiç duymamışa dönerim. Ama bunu İstanbul'dan birisi bana rastgele ağzından kaçırarak söyledi. Şuna da devam ikaz ettim. Bakın, bizim toplumumuz sır saklayan toplum değil. Birine de bir şey diyeceğini de, gidin yüzüne deyin. Senin ağzından çıktım, o sır olmaktan çıkar. Çıkmalı. Ha. Ben yine bu arkadaşları eğitme zorundayım. Bana ihtiyaç duydukları müddetçe ben varım. Ama biz karşılıklı yüz yüze konuşan insanlar olmalıyız artık. Biz farklı olduğumuzu yaşadığımız toplumdaki insanlara göstermeliyiz. Biz farklıyız. Herkes gelip burada konuşabilir. İtirazı olan var mı? Ha, her anlatanı konuştuğunu tahlil edebilecek bilgiye sahip ol. Ara, sor, neden böyle dedin diye insanları kapıştırmak için değil. Artık bir sorgulamasını bilmeliyiz. Dinden yüzde otuzluk bir kısmını konuşuyorsa ya ilim eyle çoğalırsa dini yüzde altmışını konuşacağız biz. Ne kadar konuşan insan çoğalırsa bu toplumda herhalde ilk sevinen benimdir. Ben bunu tanımanız için demiyorum ama Avrupa'daki arkadaşlara sorsanız ben kendim yetiştirdim yani yetişmesini sağladım. Arkadaşlar bile konuşurken ben o sohbette kenarda oturur dinlerim. Bunu sorun herkese. Onlar benim dersimi dinlemese bile ben onların dinlerim. Neden? Neden dersiniz? ben devamlı birbirimize ihtiyacımız olduğunu onlara göstermek için. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır burada. Ve ben menhecimizde bizim demediğimiz, bizim düşünmediğimiz, bizim söylemediğimiz hiçbir söz bize nispet edilmesin. Yanlış anlaşılabiliriz değil mi buna rağmen? Bu da sorulur. Bu da sorulur. ha biz hiçbir mezhebe tabi değiliz. Kimseden gizlemiyoruz. Ama Ebu Hanife, i̇mam Şafii, Şafi, Ahmet İbni Hanbel, bunlar bizim büyük kabul ettiğimiz alimlerdendir. Bir mezhebe tabi olmama 99'a atıp biriyle yetinme olduğu için biz bunu istemeyiz. Değilse, biz her öğrendiğimizi bu ilim ehlinden, birisinden öğreniyoruz bu ilim birisinden öğreniyoruz. Ve bizimle bu insanlar kitap okumasını öğrendiler. İnanın bizim bu piyasayı ne kadar canlı tuttuğumuzu biliyor musunuz sadisyonuyla? Ötüken bile bunu bana defaatledi. Siz olmasaydınız ben iflas ederdim. Köşede küflenmiş bu siz aldınız. Avrupa'da burada siz tükettiniz diyor. İnan. Evet bunu daha geniş şey yapardım ama bu kadar şeyden sonra gecikmeyi yine de size düşündüğüm bir not aldığım yerler var. Hazırladığım yerler. Kur'an hakkındaki imanımız, sünnet hakkındaki düşüncemiz, hadis okum hakkındaki hırsımız. Kim bize ne derse desin. Resul'e iman, Resul'e itaat, Resul'e ittiba Resul'e örnek alma, sahabe hakkında hele hele takmıyor diye. Bir iki galak diyeceğim kardeş var. Bunu rahatlıkla derim, ne demek bizim sahabeyi takmamamız? İman derslerinde görürsünüz, onların iman ettiği gibi iman ederseniz ancak hidayet üzeresinin sözünü biz aktarıyoruz. Benim ve ashabımın yolu üzere ulandır sözünü biz diyoruz. Bu hele bizi tanıdığını düşündüğümüz kardeşlerimiz derlerse, bu bizi rahatsız etmedim Ve sakın sizde sizin hatanız olsa olsa burada ilim ehline saygısızlık olabilir. Bu Buna benim rahatsız olmam mümkün değil. İlim ehlini ne makamından fazla bir yere yükseldin ne de ona saygısızlık etmelisiniz. Edebinizi bilme sorun. Hepimiz bunu bilme zorundayız Evet bu mevzuların birçok parça parça işlendiği sohbetler var. Zannederseniz en son size menheç hakkında bir ders yapmıştım. Meseleyle bağlantılı ama farklı bir boyutta ele alınan meseleydi. Bizim menhecimiz bu, akidemiz bu, amelimiz bu. Biz eğer bundan birisinde tenkit eden varsa, birisi bunu sizin yanınızda söylerse, Sizden bir şey isterim, sakın beni müdafaa etmeyin. bize bu Said'den bunu duymadık diyebilirsiniz. Ama o arkadaşa şunu söyleyin, Ebu Said hayatta, buyurun. Bunu ona anladım. Benim sorunumu mu? Birisi benimle konuşmalı değil mi? Ben düzelirsem size yanlış şey öğretmekten geri dururum. Ha, Ebu Said'in şu hatası var demek, katiyetle Ebu Said e hakaret değil ispat ederse. Doğru mu? Aksine benim de düzeltmemiz sağlar. Ama Ebu Said zahiri. Ebu Said ilim takmıyor. Ebu Said şu, bu hakaret. Ebu Said burayı malı gibi düşünür, bu hakaret. Ama Ebu şu da hatası var. Katiyetle bu hakaret değildir. Ve bundan da rahatsız olmuyoruz. Ben olmam. Ve siz de orada beni müdafaa etme ihtiyacı katiyetle duymayın. Ama şunu diyebilirsiniz şahit olarak. Ben şu kadar zamandır Ebu Said'in derslerini dinliyorum. Bu sözü duymadım diyebilirsiniz. Ha doğruya bak ben de duydum. Duyduysan da de. Bunu da gizlemem. Aynen ölünün arkasından yapılan şahitlik gibi bunu diyebilirsiniz. Ben duydum. Duyduğunu de. Duymadıysan duymadığını da söyle. O arkadaşa da kardeşe iyilik yapmak isterseniz bu Said hayatta buyurun. Biz birbirimizle yüzleşebilmeliyiz. Bir araya gelmemizin, aynı derslere iştirak etmemizin sebebi ne? Bazı hatalarımızı karşılıklı atışır gibi konuşmaktansa karşı karşıya oturup konuşmamız gerekiyor. Bunu biz kendi aramızda tehdit ehli bildiğimiz kardeşlerimiz arasında sağlarsak etrafımızdaki insanlar arasında bunu sağlarız. Onlarla da buna mecburuz. Konuşarak bu meseleleri anlama, anlatma zorundayız. Ve şu ana kadar bence Bursa, kendi yağıyla kavrulan bir mıntıka. Bunun daha kaliteli devam etmesini ben isterim. Bunu başardığı becerdiniz diyebilirim. Bu bir iltifat değil, benim iltifatı zor dile getirdiğimi herkes bilir. Bursa bunu beceren bir yer. Yani Rabbim azminizi, gayretinizi artırsın, ayaklarınızı sabit kılsın herhalde bu son zamanda da yapabileceğim bir katkı sizden bazı gençler var şu an bana gelen, ben onları okutmayı düşünüyorum. Şu ana kadar denelim, denemem iyi gittiz diyebilirim. En basitinden yani ammeyi, bakarayı ezberebilmeli güzel Kur'an okumalı. Yapabilirse Arapçadan yapabileceği bir şey. Bunu da bir sene içerisinde şu anki şu ana kadar uyguladığım programda bunu yaptığımı gördüm. Yapabiliriz. Ama şöyle bir ayrım var. Altından kalkamayacağım için emek verdiğim çocuk, genç diyeyim çünkü 15 16dan küçük çocuk kabul etmiyorum. Çünkü onlarla uğraşacak şeyim yok. Büyükler de böyle. Ve başarıldı diyebilirim. Ha, bazı kardeşler başaramıyor. Ona fazla yüklenmemek de gerek. Ama onun da yapacağı bir şey vardır. Herkesin yapacağı bir şey var. Bence şu an burada okutabileceğiniz kimseleri düşünün. Siz okuyamazsanız, birisinin okumasına sebep olursanız aynı ecri alır mısınız? Evet. Mutlak. Hem de hiç zahmetiz ama aranızda bazı şeyleri telafi edin. Yani bunu daha açıkça söyleyeyim. Kendi masrafını gidip gelmesini karşılayamayan bir kardeşiniz olduğunda bunu aranızda paylaşın. En azından böyle bir katkımız olur. Doğru mu? Onlar söyleyemezler, edemezler ama söylenmeden de bunu anlayan insanlar olmalısınız. anlaşıldım bilgin? Bu da size düşer herhalde. Bu da size düşer. Rabbim bize hakka hak göstersin, ona uymayı nasip etsin. Batılı batılı göstersin, ondan satınlayın. Aslında bugün buraya gelme gibi bir şey yoktu. Dün beni kaza getirdiler. Ben her bir geçerken bari İnegöl Bursa yapayım dedim. Ama bugün bütün akşama kadar boş kaldım diyebilirim. İnegöl'de sadece Oylat'taki yaptığımız ders hariç dün akşam da biraz rahatsın Bu daha hoş olabilir de ama iş çalışanlar var, gidenler var. Evet. Ya, Efendim? Su tam geleceğim siz. Şimdi buradaki suyu bırak, mantık gibi Kusura bakmayın. Saat kaç oldu? İnşallah. 9 aç var. Efendim? 9 aç ederek var hocam. mısınız bu akşam? Bu akşam gitmeyi düşünüyorum. Annem bir ay oldu İstanbul'a gelelim Biraz daha ihmal edersem gücenecek. Bu fırsattan oraya da gideyim dedim. Onun için biraz gaz havasına uydum. Pazar gününüz bu Çünkü yar bu gece gitmeyi düşünüyorum. Yarın pazartesi kalacağım. Pazartesi 4.30'da gelecek arkadaşlar. Beni alıp direkt Antalya'ya geçeceğim. Ondan sonra Hüseyin'in düğüne kadar bir iki işim var. Onu yapacağım. Düğüne geleceğim. Oradan İstanbul'a geliyorum. Çünkü ayın 22'sinde Ömriye gidiyorum. Ramazan'ın ilk günlerinde yani. Ağustos'un 22'sinde. Programı öyle. Çünkü çocukları aslında ortam müsait olsaydı dağıtmayacaktım. Dersi takip eden birisi olsaydı ben buraya da gelsem bir üç gün kalıp derslerini yapmalarıydı. Ama bu ekstra izin aldı. Şey evet. Herkese söylemeyin bari hocam. <gülüyor> ekstra izin aldı. Sağ olun hocam. Rabbin hayırlı sanesi. Dön bunu. Selamünaleyküm. Cemal Şahin Paşa'nın sanesi. Bir ev sahibi sorun var diye. Bizim fabrikanın hmm. doktoru var. Kızı Kız ortaokulu bitirdi. Baş öğretusu dolayısıyla gönderemiyor. yurt dışında okutmak istiyor. Hizmet, hizmet. Yani başlıca yatı, yani başlıca yatı olarak yok mu? Nerede? Yine öyle bir şey yok mu şu anda? Katil İslam. yani erkek alıyor.